1. PKK'de yeniden yapılanmanın dayanması gereken tarihsel, toplumsal, teorik yaklaşımı önceki bölümlerde sunmaya çalıştık. Çağımız hakim toplum sistemi olan kapitalizmin kimi özelliklerini dünya, bölge ve ülkemiz koşullarında değerlendirdik. Bunlarla iç içe demokratik toplumsal gelişmeyi ve tarihsel perspektif içinde nasıl bir seyir çizdiğini özetlemek istedik. Eşitlik ve özgürlük projelerinin tarihsel gelişmesini, bir zincirin halkaları halinde görülmesi gereğini ısrarla vurguladık. Yine eşitlik ve özgürlük ideallerinin nasıl saptırılıp içeriğinden boşaltılarak tahakkümcü ve istismarcı düzenlerle eklemlendiğini göstermeye çalıştık. Orta Doğu uygarlık gerçeğini ve günümüzdeki durumunu aynı paradigmalar altında göstermek istedik. Kürt olgusu ve sorununu tüm bu çerçeveler içine oturtup çözüme nasıl yaklaşılması gerektiğini teorik olarak işledik. PKK hareketinin oluşum ve gelişimini değerlendirip, iç nedenlerle nasıl tıkandığını göstererek, eleştiri ve öz eleştiriyle yenilenme gereğini ortaya koyduk. Ayrıca güncel, teorik, siyasi akımların bazı yeni yönlerini ekolojik, kültürel, feminist hareketler boyutunda değerlendirdik. Yeniden yapılanmanın tüm bu gelişmeleri kapsadığında anlam taşıyabileceğini ısrarla belirttik. O halde tüm bu konulardaki varsayımlarımıza dayanarak PKK için yeniden yapılanma gündemleştiğinde yapılması gereken ilk iş dünya, bölge ve ülke somutunda durum belirlemektir. İlgili bölümlerde yaptığımız değerlendirmeleri tekrarlamadan çok kısa da olsa bir özetleme ile konular arasında bağlantı kuralım. Başını ABD'nin çektiği, dünya kapitalizminin 19. yüzyılda olduğu gibi ne yeni sömürgelere yönelme imkanı kalmıştır, ne de 20. yüzyılda olduğu gibi savaşla yeniden paylaşmanın koşulları vardır. Küreselleşmenin yeni koşulları eskilerine benzemez. Benzese de kendine özgü farklılıkları vardır. Bilim-teknik devrimi kapitalist sistemin eline daha değişik bir kar imkanını vermektedir. O da küreselleşme ile ortaya çıkan ulusüstü şirketlerin kar birikimidir. Siyasal olguyu kendine göre hazırlayıp uygun hukuki çerçeveler altında dünyanın yeni hükümran güçleri ulusüstü şirketler olmaktadır. Azami karı bu şirketleşme tarzıyla gerçekleştirmek mümkün olmaktadır. Buna engel teşkil eden ulus devlet biçimleri değiştirilmekte, engelsiz siyasi yapılar ortaya çıkarılmakta ve sistem böylece kaotik ortamda bile azami karla gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır. Sistemin ABD önderliğinde 2000'lerin başlarında Orta Doğu'yla yoğunca ilişkilenmesinin altında bu gerçeklik yatmaktadır. Bölge mevcut siyasi, askeri, ekonomik ve zihinsel yapısıyla sistemin önünde en temel engeli oluşturmaktadır. İsrail-Filistin çatışması, petrol, Kürt sorunu, radikalleşen İslam, despotik siyasi yapı, işsizlik ve fakirlik üreten ekonomi... Özgürlükten yoksun kadın konuları başta olmak üzere sorunlar yumağı bölgeyi sistemin zayıf karnı halinde tutmaktadır. Hükümran sistemin bu duruma tahammülü olamaz. Orta Doğu siyasi güçlerinin anlamak istemedikleri siyasi gerçeklik budur. Bunlar klasik siyaset mantığıyla, ulus devlet teorisiyle kendilerini sürdürebileceklerini sanmaktadırlar. ABD sistemin emperyal gücü olarak sorumluluklarının gereğini yapmak durumundadır. Diğer güçlerin kendi haklarından zevahiri kurtarmak için göstermek istedikleri muhalefet aldatıcıdır. Bunlar daha çok etkinlikten pay almanın gösterileridir. Önümüzdeki yakın dönemde sistemin tüm önde gelen güç ve kurumları koalisyonu güçlendirerek bölgeye yükleneceklerdir. Birleşmiş Milletler, NATO, Avrupa Birliği ve G8'ler hareketinin koordinasyonu yavaş yavaş bölgeye oturtulacaktır kimi yer ve zamanlarda Afganistan ve Irak gibi ülkelere askeri hareketler düzenlenerek, kimi ülkelere tehdit yapılarak, bazıları ekonomik silahlar kullanılarak sistemle bütünleşmeye zorlanacaklardır. Karşı direnç oluşturan ülke ve siyasi yapılar üzerine ambargoyu genişletip iflasları sağlanarak sonuç alınmaya çalışılacaktır. Yerimsiz ekonomilere birçok yeniden yapılandırma projesi dayatılıp reforme edilmeye, liberalleşmeye zorlanacaktır. Bölge tahminen çeyrek asır içinde sistemle verimli bir entegrasyona girmiş olacaktır. Toptan kopuş beklenemez. Bunun ekonomik, askeri, bilimsel ve teknik temeli yoktur. Uzun süre asi devletler gibi de kalınamaz. Üste hakim sistem, altta halk yığınları bu verimsiz siyasi ve ekonomik yapıları uzun süre taşıyamazlar. Başta kadın olmak üzere bireyler özgürleşmede hamle yapmak durumundadır. Sistem kendi mantık ve kurumsal yapısı içinde bu yönlü davranırken, asıl toplumun kendisi halk güçleri nasıl davranacaklar? Daha önemli olan bu sorudur. Bölge halkları sistemi olduğu gibi kabullenmek durumunda değildir. Artık eskisi gibi ulus devletin yedeğinde değil, kendi öz, demokratik, özgürlük ve eşitlik amaçları doğrultusunda çözüm araması gündemleşmektedir. Sistemin sınırlı demokratikleşme çabalarına karşı, Halkların devlet odaklı olmayan insan hakları, sivil toplumla bağları olan ekolojik, feminist ve kültürel hareketleri bağrında taşıyan demokratikleşme çabaları da en az sistem küreselciliği kadar uluslar üstü bir anlam taşır. Dünya ve Orta Doğu bölgesi hakkındaki değerlendirmeler önceki bölümlerde yapıldığı için tekrarlamayıp bu kısa özetle yetineceğiz. Türkiye ve Kürdistan somutunda ise daha kapsamlı yaklaşacağız. Kürt sorununun çözümünde asıl kilit rol Türkiye'deki Kürt-Türk ilişkilerinde yatmaktadır. İran, Irak ve Suriye Kürtlerinin kendi başlarına kalıcı bir çözüme gitme potansiyelleri sınırlıdır. Daha çok yedek çözüm gücü ihtiva ederler. Irak'taki Kürt sorununun yaşadığı evreler bu gerçeği kanıtlamaktadır. Bugünkü Federek Kürt Devleti olgusu TC'nin dünya çapında ABD ve ortakları tarafından PKK'nın terörist ilan edilmesi çabaları karşılığında ortaya çıkan bir oluşumdur. TC müsaade etmeseydi, bu tarz çözümün mümkün olmadığı görülecekti. Bunun sonucu ise Irak'ın içine girdiği kaostur. Neyle sonuçlanacağı kestirilememektedir. Buna bağlı olarak Feodal Burjuva bir nitelik taşıyan Federe Kürdistan oluşumunun da uzun vadeli nasıl bir seyir izleyeceği, özellikle Irak'tan sonra İran, Türkiye ve Suriye üzerindeki etkileri de kestirilememektedir. Filistin-İsrail tarzını bölge çapında hem derinleştirme hem yaygınlaştırma riski bulunmaktadır. Kapitalist sistem dahilindeki bir ideolojik türev olarak gelişecek Kürt milliyetçiliği, bölgenin Arap, Fars ve Türk milliyetçiliklerini hem aşırılaştırma ve hem de bağlantılı olarak sorunları kilitleme potansiyeli her zaman için mevcuttur. Buna karşı siyasi sınırları veri kabul eden ama Kürt statüsünü yasal tanımaya dayalı, kendine özgü, kültürel özgürlük ve demokratikleşmeye içten bağlı bir çözüm tarzı, milliyetçilik dışı yeni bir çözüm modeli olarak gündemleşebilir. Bunun hem barışla hem de ülkelerin devlet ve ulus bütünlükleri içinde gerçekleşme potansiyeli taşıması, tarihsel ve toplumsal gerçekliklerle daha çok bağdaşmaktadır. Bu her iki çözüm tarzına ilişkin dayanakları ve sonuçları kapsamlıca ortaya koymak önümüzdeki dönemde olası gelişmeleri daha iyi görmemize katkı sağlayacaktır.